İyi pazarlar. Değerli izleyenler umarım iyi pazar geçiriyorsunuzdur. İnsan insanın programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu program esas itibariyle bir sohbet programı. Değerli konuklarımız oluyor ve programın amacı konuştuğumuz konuda bir farkındalık geliştirmek. Konuklarım olduğu zaman genellikle ben soru sorma, deşme görevini alıyorum. ve kendim konuşamıyorum. O nedenle yapımcım Polat Doğru, hocam ya esasında sizin de konuşmanız lazım diyerek, böylelikle kendisinin katıldığı ve beni daha ziyade sohbet içinde konuşturduğu, bir yapı oluşturdu. Bugün o yapılardan birini yaşayacağız. Merhaba Polat'cığım. Merhabalar hocam. Evet. Bugün beni hangi konuda <gülüyor> sohbete davet ediyorsun? <gülüyor> hocam sizin çok sık konuştuğunuz bir konu var. Biraz onunla ilgili konuşalım istiyorum. Ee, bol bol bahsettiğiniz konulardan bir tanesi. Üstelik sadece siz bahsetmiyorsunuz bundan. Yani... Değerler konusundan konuşmak istiyoruz. Ülkemizde değerler konusuyla ilgili siz konuşuyorsunuz. Birçok insan konuşuyor. Bununla beraber halk da konuşuyor. Herkes bu konuyla ilgili bir şeyler konuşuyor. Ve ee, birçok şeylerden bahsediliyor. Ya bu değerler konusu derken neden bahsediyorsunuz? Niye bu kadar önemli? Ne demek istiyorsunuz? Önce bir onu duyalım istiyorum ben. Evet. Ee, bir kere böyle konuşulmasından çok memnunum. Onu ifade <gülüyor> etmek istiyorum. Ve hakikaten... E daha önceleri bu kadar çok konuşulmuyordu. Evet. Demek ki bir bilinç oluşmaya başladı bu değerler konusunda. Ve hakikaten ben yazdığım kitaplarda, e, seminerlerde bu değerler konusuna mutlaka dokunmak istiyorum. Aha. Çünkü değerler konusuyla ilgili benim toplumumda önemli bir boşluk hissettim hmm. bilim insanı olarak. Ve bu boşluğu e, doldurmak nasihatle ee, olmuyor, ee, ikna ile olmuyor, korkutmayla olmuyor. Bu boşluk belirli bir süreç içerisinde değerler bilinciyle ancak dolabilir şeklinde. O nedenle insanın günlük yaşamında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulamak, sevgilemek ve benim İnsanımın anne olarak, baba olarak, öğretmen olarak, yönetici olarak, devlet adamı, kamu yöneticisi olarak bunun bilincine ermesi gerektiği konusunda ancak aydınlık bir Türkiye için, çağdaş, demokrasi gelişmiş bir ülke için bunu gerekli gördüğüm için çok üzerinde duruyorum. Yani siz diyorsunuz ki değerler yaşamın her alanında var. Herkes için gerekli, herkes için önemli ve ee, orada bir boşluktan bahsetmekte de mümkün değil diyorsunuz yani bir değerler bilincinden bahsettiğinize göre öyle ya da böyle ortada birtakım değerler var Evet, evet. Peki e, o zaman siz bu değerler bilinci derken neyi kastediyorsunuz hocam bu, bu ne demek? Bir kere o dediğini bir açıklığa kavuşturmak istiyorum falan değersizlik diye bir şey yok. Hmm. Bu çok önemli benim için yani efendim bu ailede değer diye bir şey kalmamış, bu toplumda değer diye bir şey kalmamış, bu kurumda değerler bilinci diye bir şey kalmamış konuşması bilinsel olarak yanlış. Çünkü değerler bizim seçimlerimizin altında yatan inançlardır. Değer seçimlerimizin altında yattığına göre yaşadığımız sürece de bilinçli ya da bilinçsiz sürekli Seçimler yapıyoruz. Hocam burada bir ben araya girip bir şey bunu tekrarlamak istiyorum. Siz diyorsunuz ki değerler bizim yaşamda yaptığımız seçimlerin altında yatan inançlardır diyorsunuz. Evet. Değil mi hocam? Yani biz orada bir takım inançlardan bahsediyoruz ve bunlar uygulamada bizim hayatımızı değiştiriyorlar diyorsunuz. Evet. Bu seçimlerle yaşamımız oluşuyor. Yani tamam. bir günde yüz binlerce seçim yapıyoruz ve her birinin altında... ...farkında olduğumuz veya olmadığımız bir karar var. Hı. Nasıl ki ben şimdi suya yöneliyorum ve su içiyorum... ...burada bakacak olursanız susadığımla ilgili bir bilinç var... Evet. ...ve bu suyun sağlığım için gerekli olduğunu düşünüyorum... Aha. ...ve içtiğim zaman ben sağlığıma önem vermiş... ...ve bu dengeyi korumak isteyen birisi olarak karar vermiş oluyorum... Evet. Şimdi bir baba çocuğuna bakıp işte bizim topluma özgü bir tavırdır böyle. Cık cık cık cık cık dediği zaman <gülüyor> <gülüyor> bir karar vermiş oluyor evet. ve çocuk hoşuna gitmeyen bir şey yaptığını düşünüyor, Fark, farkına evet. varıyor ve orada aslında aktarılan bir değer var yani Anladım. orada adam masoysan di şimdi şu an hangi değer aktarıyorsun sen desen bir bile sana söyleyemez. Ama baktığın zaman bu adamın tutarlı olduğunu görürsün. Ya tutarlılığından eminim de çok da bilinçli mi hocam? Yani e, bu değerler konusuyla ilgili siz bahsettiğiniz zaman, hele hele bir de seçimlerden bahsettiğiniz zaman... ...ben yaptığımız tüm seçimlerin, hayattaki tüm kararlarımızın belli bilinçler çerçevesinde yapıldığını düşünmüyorum. Yani bazen rastgele gidiyoruz... Bir de başka bir boyutu daha var. Çok da düşünmeden, kendiliğinden olan biten bir takım şeyler var. Bir babanın çık çık çık demesi için oturup düşünmesini gerektirecek bir durum yok. Bununla ilgili zaten oturmuş bir şey var içinde. Evet. Ee, bir kere seçimi yapıyor ama Aha. bu seçimi otomatikman yapıyor. otomatik almış durumda. O nedenle benim e, üzerinde durduğum kavramlardan bir tanesi kültür robotu olmak kavramı. Evet. Kültür robotu kendisine öğretilen farkında olmadan programlandığı öğretildiği değerleri olduğu gibi aktaran birisidir. Tamam. Ama kendi kültürünün değerlerini çok iyi temsil eder. Doğru. <gülüyor> Ve şimdi ben bir örnek vermek istiyorum. Tamam. Ben Alışveriş yapıyorum. Kaliforniya'da. Biraz çökkünüm, yüzüm... ...gergin, mutsuz. Böyle çekmiş vaziyette. Normal alışverişim Normal bir Türk erkeğinin yüzüyle. Bir kadın geçiyordu. Benim tarafıma baktı dedi ki... ...her şey o kadar kötü olamaz dedi. Ulan sağma soluma baktım. Bana söylüyor. Üç hafta sonra çözdüm. Aha. Nasıl ki... Biz yataktan kalktığımız gibi sokağa çıkamıyoruz. çıkamıyoruz Değil mi? Yani bunu giyinirken de şöyle Aha. demiyoruz. Ee, i̇şte ben yataktan çıktığım bu gibi çıkan, sokağa çıkamam, buradan beklenir falan. Yo, automatik, ben giyiniyoruz. Ben beklenen bu tabii. falan. Çözüm şu oldu. Amerika'da da gizli kural var. Aha. Yüzünü olduğun gibi gösteremiyorsun. Sokağa çıkmadan önce giydirmen lazım. Aslında bizde de var hocam ya? <gülüyor> yani biz ben de durayım. gülümseyerek çıkamıyoruz. Yani biz de mümkünse ha. daha sert bir suratla çıkıyoruz, daha Enteresan. gergin bir halde çıkıyoruz. İyiysem bile yani ben şunu duymadım. Birine sorduğunuz zaman ya nasılsın bugün dediğinde biz iyiyim demeye ya her şey zımba gibi harika gidiyor demeye falan çekiniriz. Yani çok Doğru. da ukala bulurlar eğer bunu sık sık böyle söyler. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? İyiyim. O... Sizin arkadaşınız Lokman Bey'in anlattığı hikaye vardır ya, her zamanki gibi mükemmelim dedi, Lokman Bey. Yani... Doğru, haklısın. Özellikle erkeklerle ilgili olarak, hele gülümseme falan. Şimdi, ben bunun farkına varınca Amerika'da bir yüzümü giydirmem gerekliliğini hissettim ve hakikaten ben de onlar gibi yapmaya başladım. Evet. Yani alışık olmadığım şey neydi? İşte böyle bir gülümseme. Good morning, how are you? Great. And you doing great. Bu şekilde falan. Şimdi her yerde ve her zaman gülümseyen bir tip. Aha. Bir şey oldu o zaman. Farkına vardığım şey oldu. Ulan içim boşaldı. Anlamsız yani insanda anla anlamsızlaştı. Şimdi e, bunu kadın, erkek, çocuk herkese yaptım. İşte 20-25 yıl orada yaşadıktan sonra Türkiye'ye geldim. Bir sabah yürüyorum <gülüyor> sabahleyin. E, Veya kimse yok. Karşımdan bir bayan geliyor. O da yürüyüşe çıkmış. <gülüyor> ben gül gülümseyerek günaydın dedim. Döndü bana, pis terbiyesi dedi. <gülüyor> Şimdi, birdenbire sarsıldım önce, böyle şaşırak kaldım Ve oradan farkına vardım ki, iki değerler sistemi çatışması var evet. orada. Yani ben bir seçim yapıyorum ama bilinçli değilim, yani orada Aha. bir insan geliyor falan. <gülüyor> kadın gayet bilinçli bir tercih. geçiyor. <gülüyor> <tercihin gülüyor> bir sevinirde şey de bunu anlatıyorum, Adana'da. Abimiz dedi ki, kadın haklı. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> <gülüyor> Niye dedi ya kocası duysaydı demez miydi, nereden tanıyorsun bu adamı diye? <gülüyor> Şimdi dikkat edersen burada ikimiz de değerler seçiyoruz evet. fakat farklı değerler seçiyoruz. İkimiz de bilinçli değiliz aslında. Şimdi Hı -hı. o nedenle değerlerin farkına varmak bir işte ve bu programın farkına varmak evet. programı, onun için bunu ben Farkına varmak önemli bir iş. Yani seçimini yaparken çünkü yapıyoruz o seçimi. Neye dayanarak seçim yapıyorsun? İşte bu değerler konusunda ya evvelden programlanmışsın farkında evet. olmadan yapıyorsun Veya hatta benden bu bekleniyor diye bakarsın kimse görüyor mu falan, evet. falan. o zaman onların beklediğini yaparsın veyahut hatta içine içinde senin oluşmuştur artık bu iyice hı hı. yerleşmiştir. Kendi gözüne hesap vermek için yaparsın. Yani bu bunu ben böyle yapmam lazım. Bana yakışıyor. Ancak bu diye yaparsın. Anladım. Yani siz e, öyle ya da böyle her halükarda bir grup değerin orada var olduğundan ve o değerlerin yaşamda yerlerini aldığından bahsediyorsunuz. Tabii o zaman burada başka bir şey giriyor işin içerisinde. Şimdi biz kendi yaşantımızda kendimizle ilgili değerleri yaşarken çok büyük bir problem yok. Yani siz seçmiş olun seçmemiş olun ne yaparsanız yapın öyle ya da böyle bir şekilde uyum sağlıyorsunuz onlara. Ama sizinle birlikte yaşayan diğer insanlar var işin içerisinde. Yetiştirdiğiniz insanlar var. Bir anne baba olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz, yönetici olabilirsiniz. Ve siz eğer hangi değerlerle yaşadığınızın farkında değilseniz ya da burada hangi değerlerle yaşanması gerektiğiyle ilgili bir bilinç oluşturmamışsanız o zaman o hayat biraz böyle saçma sapan bir yere gidermiş gibi geliyor. Ve birçok sorunumda sanki altında bu yatıyormuş gibi geliyor bana. Ne diyorsunuz hocam? Bu aslında bir toplumu toplum yapan... Hı hı daha doğrusu bir toplumu millet yapan temel konu aslında hı hı. bu. Paylaştığı temel değerler. Ve Türkiye bu sürecin içerisinde esas itibariyle. Tarihsel oluşumu içerisinde hangi değerleri biz ayakta Aha. tutacağız? Ee, ben yineden <gülüyor> şimdi İstanbul'da yetişmiş. iki mühendis Adana'ya gidiyor. Adanalı bonkör ana. Fakat onun erkek ilişkileri biraz farklı. Şimdi iki kişi ev tutmuş. Ee, bir tanesi gidip fırından ekmek alacak. Öbürü de evde bir şeyler yapacak. Fırına giden mühendis arkadaş Sehen Barajı'nın yapılışı sırasında. Aha. Bir ekmek verir misiniz diyor. Sırası geldiğinde. Adanalı fırıncı bakıyor. Paran yok mu diyor. Çocuk şaşırıyor. Var diyor. E ne yalvarıyorsun diyor. Vere. <gülüyor> Şimdi... Şimdi burada hakikaten e, alttan alta bir değerler durumu var insan ilişkileriyle ilgili hı hı. ve bu hakikaten önemli bir şey yani erkeğin görünüşü, konuşuşu, hali, tavrı alttan alta işleyen bir sistem bunu aktarıyoruz biz hı hı. ve bunun bilincine vararak o zaman şöyle bir şey düşüneceğiz yani 20 sene sonra. Benim ülkemde aydın, çağdaş Türkiye nasıl bir insan ilişkilerini sergilesin konusu var. Bu işte bir ekmek var ağa mı diyeceksin, bir ekmek verir misiniz mi diyeceksin konusu var. Her ikisi de bunu kabul edebilecek duruma gelecek. Birbirini yargılayacak mı yargılamayacak mı? Peki yani. burada o zaman şey sorusu giriyor hocam. Yani. Bunu böyle yapmaya ve bundan sonra böyle olmasına kararı bir tek o mühendis beyefendi mi verecek, o fırıncı mı verecek yoksa toplum mu verecek bu kararı? Ben orada çok net değilim. Yani bireyler mi bu kararları vermeli ve ona göre hareket etmeli, uzun vadede bir değişim yaratmalı yoksa toplum böyle bir şey mi karar vermeli? Çünkü içimden bir şey diyor ki eğer toplum buna karar verecekse geçmiş olsun. Ne yaşanıyorsa o şekilde yaşanacak ve öyle devam edecek demektir. Ama birey karar verecekse o zaman da başka bir süreç var, başka bir zorluk var orada gibi geliyor. Bu değerlerin değişimi konusu bence toplumsal değişimin özü. Hı. Temel soru şu, değerler ailede öğrenilir. Aile ne öğretiyor? Fakat hı hı. ailede öğretiliyor deyince ana baba bildiği kadar öğretiyor değil evet. olacak? Ana babaya biz ne öğretiyoruz sorusu karşı karşıyayız. Ben artık yetişkin hale geldim. Ben bu yaştayım. Devam ediyorum. Yani anamın babamın öğrettiği ötesinde ben başka bir şey öğrenemeyecek miyim? Hayatımda bunu uygulayamayacak mıyım sorusuyla karşı karşıyayız ki çok önemli Çok bence. önemli bir soru o bence. Ve ben de diyorum ki evet bir birey olarak biz kendi değerlerimizi yaşama geçirme gücüne sahibiz. Hı hı. Ama bunu Hangi ortamda yaptığımızın ha, farkında olmamızı? Yani aksız takdirde bir yabancılaşma, yalnızlaşma durumu da söz konusu değil mi? Toplumdan Ve, çok bağımsız, çok uzak, çok uçta bir şeyler seçerseniz de o zaman insan ilişkileriniz sekteye uğrar gibi. Kesinlikle bu bence Türkiye'nin şu anda yaşadığı en önemli konulardan bir tanesi. Hı -hı. Benim yakından tanıdığım bir genç bayan. Türkiye'de birisi tekmeleyerek kediyi öldürdüğü halde başına hiçbir şey gelmediğinden dolayı bu ülkeyi terk etmeye karar verdi. Ve dedi ki yani bir yandan diyorsunuz ki canım büyük küçüğü Allah her birine bir can vermiş. Bir yandan da hiçbir yasanız yok. Polisiniz önem vermiyor, devletiniz önem vermiyor ve işkenceyle öldürülen bir kedi bu ülkede kabul edilecek bir durum oluyor. Bu 4-5 yıl önceydi. Şimdi artık Türkiye buna önem veriyor. Bunun yasası var. Evet. Şimdi çekip gitmek bir çözüm değil. Yok değil. Eğer hakikaten bu ülkenin geleceğine baş koymuşsan o zaman nasıl bir tavır içerisinde oluruz konusuna bakmamız lazım diye evet. düşünüyorum esasında. Burada da esas itibariyle yeniden o benim dediğim sen bilincinde yaşayabilirsin. Evet. Elimden bir şey yok, toplum ne dersin onu yapacak, Allah kahretsin, benim değerlerimi kimse yaşamıyor. Öf be, sadece mektup yazarım, şikayet ederim gibi bir tavrı içerisinde Ya sen bilincindeki yani. zaten değerlerinin de farkında değil bence hocam. Yani bu bütün değeri güç dengesi üstüne kurulmuş bir vaziyette. Onun ne istediği ile ilgili bir fikir olduğunu da düşünmüyorum ben. Evet ve sadece şikayet etme Aynen. hakkını olduğunu düşünüyorum. Ben bilincindek ise ülkemde gördüğüm şu. Eğer benim düşündüğümden farklı bir şey yapıyorsan, abi sen salaksın. Müthiş. <gülüyor> <gülüyor> Aklın ermiyor. Şuna bak lan. Hangi patiyi rey Şuna bak lan. Akıllı adamı Ver Allah Allah. Olur mu böyle şey? Sadece de bozukluk var. benim gibi. benim olur. gibi olur. Benim gibi olur. Tabii. Bu da ben bilinci. Şimdi biz bilincindeki işte bir dans oluşturur. Yani... Hı -hı. Orada bir kere her şeyden önce empati bir değerdir. Onun gözüyle Hı -hı. görür. Der ki bu adam niye böyle görüyor? Doğru. Ve bu adam böyle gördüğüne göre bunun bir geçmişi var. Bu bir insan. Ve onunla öyle bir iletişim kurar ki o iletişim içerisinde öyle bir yaşam dansı oluşur Hı -hı. ki o kişi şunun farkına varır. Lan benim bir seçeneğim var. Doğru. Ve bu seçeneğim içerisinde ben A yolunu değil de B yolunu seçersen hem kendime, hem çocuklarıma, hem aileme, hem topluma daha aydınlık, daha güçlü bir gelecek yaratmış olacağım. Önce bu zor gelir. Doğru. Ama sonra yavaş yavaş yavaş yavaş. En önemli şey burada örnek olabilmek. Ne demek istiyorsunuz hocam örnek olabilmek derken? Hani derler ya, doğru 9 köyden kovarlar. Evet. Kovsunlar, gene de sen örnek olmuyor. Eğer sen bir tek insan görürsen ki doğru söylediği halde Mutlu, güvenli, güvenilir ve saygıdeğer bir insan var. O zaman doğru söylemek senin hayatında da bir seçenek haline gelir. Hmm. Şimdiye kadar da ben hep yalan söyleyenleri doğru söylesen dokuz köyden kovarlar dediğini duydum. <gülüyor> Çok güzel. Doğru söyleyenlerin ise saygıdeğer şey. insanlar olarak... Hani, Zaten başka türlüsün yaşayamaz ki o adam yani evet. tabii ki. anlama açık diyor, söylerim diyor ve sevenleri çok olmayabilir Doğrudur. ama mutlaka saygı duyulan bir insan haline güvenilir bir insan haline geliyor ki burada sevgili Emre Kongar'ın güvenilir insan olmak bir en insanın büyük. kazanabileceği en evet. büyük makamdır konusunu o cümlesini hatırlatmak istiyorum. E hocam sizin bu bahsettiğiniz içerisinde yani sen ve ben değerleri bizleri bir köşeye sıkıştırırken biz değerleri bize bir özgürlük alanı tanıyor. Yani belli zorluklarla birlikte e, bir özgürlük alanı tanıyor. Ve biz e, eğer gerçekten özgür olmak istiyorsak o zaman biz değerlerinden bahsetmemiz gerekiyor diyorsunuz. Evet ben bu söylediğine kesinlikle inanıyorum Palat. Bu çok önemli bir şey. Dikkat edersen ne dedik? Bir... Değersizlik diye bir şey yok. Mutlaka Aha. bir değer. Yaşayar. Var mutlaka yani. var. Tabi. Bu sen değer olabilir. Sesini çıkarma itaat et. Sürüden ayrılma. Tabi. Veya ben değerli olabilir. Benim dediğim olacak. Hı -hı. Bir tek doğru var o da benim dediğim. Hı -hı. Empoze edeceksin. Ağzını burnunu dayatırım yine benim dediğim olacak. Aha. Veya biz değerli olabilir. İşbirliği ve empatinin önemli olduğu. Polat'cığım ee, bu biz değerleri ve özgürlük konusuna Aradan sonra tamam, yeniden hocam. girmek istiyorum. Tamam. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Müzik Sohbetimize hoş geldiniz. Değerler bilinciyle ilgili bir sohbetimiz var. Ve son geldiğimiz noktada biz değerleri. Hocam siz bu biz değerlerinin bize bir özgürlük alanı tanımladığından bahsediyorsunuz. Ben şimdi siz o açıklamayı yapmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Sizin bahsettiğiniz biz değerleri yani biz olabilme adına yapılmış olan şeylerin e, kişiyi zorlayabilecek yönleri olduğunu düşünüyorum bir yandan. Yani sorumluluk almanız lazım, bir takım kararları vermeniz lazım, bu kararlardan sorumluluk almanız lazım ve emek vermeniz lazım. Ya insanın da aklına geliyor yani boş verip geçip gitmek dururken bunları yapınca özgürlük bunun neresinde diyesim geliyor benim yani ben basbayağı bir takım yükümlülüklerin altına giriyorum çünkü o dediğiniz kolay değil doğru söyleyin köyden kovarlar deyip çekip gitmek buradan ee ben de kovulmak istemiyorum söyleyeyim şu yolunu kurtarayım gitsin demek gayet kolay ve gayet hani böyle özgürce duruyor bakıldığı zaman evladım <gülüyor> Polatcığım sen daha çok gençsin <gülüyor> Aklın ermeyen şeyler söylüyorsun valla evet, hocam büyük büyük konuşuyorum ama <gülüyor> Çok büyük konuşuyorsun bak veri dinle. <gülüyor> uzun vade de en hayırlısı <gülüyor> budur. Şimdi aslında bu kısa vade uzun vade <gülüyor> konusu çok önemli. Ben seminerler verirken özgürlük nedir arkadaşlar diyorum. Süper. Şimdi diyorum ki Önemli olan benden beklenenleri yapmaktır. Ben yoğum büyüklerim var diyen bir insan. Özgür müdür? Hemen gülüyorlar, hayır diyorlar. Peki diyorum, sahnenin öbür tarafına geçiyorum. Benim dediğimi yapın. Soru sormayın. İthal edin. Ben sizin başkanınızım. Arkadaşlar bu böyledir. Gerçek budur. İnanın. Deyip bastırdığım zaman. Alkışlayasım geldi vallahi hocam size. <gülüyor> evet gizli bir potansiyelim var benim. Şimdi, burada diyorum ben gerçekten özgür müyüm? Yok. Bu hemen uzun vadede düşündüğün zaman çatışma çıkarır. Doğru. Sürtüşme çıkarır. Birçok insanlar mutlu eder ve sevdiğim insanlar mutsuz olduğu zaman ben de mutsuz olurum. Hmm. Şimdi sevdiğim insanlar mutsuzken ben mutlu olmaya devam ediyorsam ben normal bir insan değilim. Ben normal insanlar için konuşuyorum. Burada çok temel bir şeye dokunmak istiyorum. Yani adam oğlunu çağırıyor. Diyor ki bana bak diyor. Dedem bana söyledi ben de sana söylüyorum. İlk gece gözünü korkutacaksın karının diyor. İlk gece. Korkuttun korkuttun aksa da yuları takar diyor. Hı hı. Şimdi burada ben bilinci değerlerini geçiriyor. Kadına da düşen sen bilincesin. Sen bilirsin efendim. Hatice. Oh herkes yerini bilmeli. Hı hı. Herkes yerini bilmeli. Bu mertebeli yarışıçta herkes evet. yerini bilmeli tabii, tabii, tavrı tabii. var. Burada biz bilinci yok. Ama biz bilincine erişmiş birisi oğluyla konuşurken benim dedemin bana ne dediği önemli diye Bak evladım niye evleniyorsun mutlu olmak için. Şu gerçeği unutma. Karın mutlu değilse senin mutluluğun uzun sürmez. Hı hı. Eğer aynı şekilde sen mutlu değilsen karıya mutlu uzun sürmez. Sizin mutlu olabilmeniz için her ikinizin de, her ikinizin de Mutlu olması lazım. Onun için konuşurken öyle bir sohbet içine girin ki birbirinizin gözüyle görerek zorlamadan hı hı. rahatlıkla kabul edebileceğiniz noktalarda birleşin. Şimdi işte burada bir değer olarak ne oldu? Empati. Ömerinin gözüyle görebilmek hadisesi. Hı hı. Bir toplumun yaşam kalitesini tanımlayan en temel değer empatidir. O bakımdan uzun vadede eğer bir toplumda empati yoksa, sana söyleyeyim, veya bir toplumda 30 yıl birisi iktidarda kalır, ezilenler ezirler, efendim rüşvet alır götürür, şu olur, bu olur falan, en nihayet voo wow, bir patlama olur. Hı hı. Ve ne acıdır ki, bu patlamadan bazıları nemaz Nem ağlar, o ele geçirir, bir 30 yılda, bir o, 30 kalır. yılda o kalır. Doğru. Öyle bir durum vardır. Onun için gerçek özgürlük kişinin sınırlarının ve sorumluluğunun farkına vardığı emek verdiği ve bu verdiği emeğin karşılığında hak ettiği sonuçları al alabildiği yani bizim dinimizde olan helalinden kazandığı Hı -hı. ve hak ettiği bir Gicim içerisinde diğerinin gözüyle görerek yaşayabildiği. Ya izin verirsen burada bu şoförle etkileşim anlatmak istiyorum. Hı. Yani eğitimleşilerde bunu pek görmüyorum ama böyle henüz daha köyden aldığı eğitimi bozulmamış insanlarda bunu görebiliyorum Hı. benim toplumumda. 20 lira verdim. acelem var tam taksiden çıkacağım. Şoför 5 lira uzattı bana. Ne kadar yazmıştı? 17 lira yazmıştı. Dedim 17 lira yaz dedim. Tamam dedi. 5 lira veriyor. Dedim o zaman kalsın. Al abi dedi. Bir rahatsızlığı var. Kalsın kalsın dedim. Böyle acele Abi al dedi. Kalsın dedim. Helal et o zaman dedi. Tamam acele ama helal olsun dedim. Abi gönülden helal et dedi. O zaman anladığım adamın, adamın değer, ne istediğin dedi. tabi. Gözünün içine baktım durdum. Kardeşim dedim helali hoş olsun. Lütfen kabul et dedim. Sağ ol dedi gitti. Bunu sen de düşünmeye başladım. Bu adam hayatında bir değeri yaşatmak istiyordu orada. Evet. Helalinden kazanmak istiyordu. Hı hı. Neden? Çünkü bu adam kendisine olan saygısını kaybeder. Kay eğer üç kuruş, beş kuruş için. Yalansın. Yani hak, hak şey etmediğini aldım. düşündüğü bir şey almış olacaktı. Olacaktı. Onun için gönülden helal etmem istedi. Hı hı. Gerçekten. Mış gibi değil. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Sihirli bir durum olsa, Türkler uyandığı o zaman, bu 70 milyonun hepsi, hı hı. bu şoför gibi olsa, Türkiye'nin sorunlarının çözümü 5 yıl alır. Bu kadar. Şimdi o zaman e, sihirli bir şey olmadan, uyanmadan öncesi kısmına gidince ben şunu merak ediyorum. İnsanın doğuştan getirdiği değerler var mı hocam? Yani bizim genetik olarak doğumla birlikte getirdiğimiz bir takım değerler var mı? Çünkü doğduğumuz an itibariyle seçimler yapıyoruz hayatta. Bir çocuk özgür olmayı seçiyor. İşte yalan söyleyemiyor mesela çocuklar. Saklamayı bilmiyor, onu bilmiyor, bunu bilmiyor. Şimdi buradan bahsedildiği zaman bana sanki böyle bizim Doğduğumuz gün beraberimizde getirdiğimiz birtakım değerler varmış gibi geliyor. Kesinlikle katılıyorum. Çocuk doğduğu zaman yalan söylemeyi bilmiyor. Bilmiyor evet. Gerçeğe bir saygısı var. Aynen Bakın doğru. altını çiziyorum gerçeğe saygısı var. Hı hı. Üçü beş yapmıyor, beşi üç yapmıyor. Yaparsan da söylüyor o öyle değil diyor. <gülüyor> Şimdi bununla ilgili bir sürü anılar var. Yani... Tabii canım. Ben... <gülüyor> da belki görüyorsundur bunu tahmin ediyorum. Yani Allah'tan görmüyorum. <gülüyor> Şimdi, bunu görmek demek başka bir şey hocam. O, evet. o bir ortamda bunu yaşamak demek birilerinin gerçeği çarpıtması demek ve çocuğun onu avlıyor olması demek. Evet. Ee, sık sık oluyor bu. Olur hocam çok normal yani sık anne sık babalar yani evde başka bir şey konuşuyorlar, bir başka hayat yaşıyorlar. Dışarıda başka bir hayat oluyor. Bir de Sosyal yaşantının o işte yüzlerle yaşadığımız durumun da bir takım gereksinimleri var ve bunlar bazen bizim hayatımıza uymuyor. Evet. Uymadığı <gülüyor> noktada da çocuk tepki gösteriyor. Evet onun için ne derler henüz daha aklı ermiyorlar değil mi? <gülüyor> yani, yani yalan söylemesini henüz daha duymuyor. Sosyal yalanlar yaşantının evet. parçası olmuş durumda. Şimdi çocuk doğuştan evrensel değerler getiriyor. Bunlardan evet. en önemlisi de gerçeğe saygı. Birisi mutlu olmak. Hakkı. Hı, hı mutlu olmayı istiyor. Değil mi? Öbürü keşfetmek. Harika. Keşfetmek istiyor. Onun için ama neden? Ama niçin sürekli yani hakikaten çocuk doğduğu zaman hem bu İngilizcedeki hardware software diyorlar Aha. ya. Donanım ve yazılım diyorsunuz. Evet. Hem donanımış olarak sinir sisteminde hem de yazılım olarak bilişsel sisteminde Getirdiği temel değerler var ve onun için ben ne diyorum? Doğan her bir çocuk potansiyel bir filozof ve bilim insanıdır. Evet. Potansiyel. Yani ezmezsen, büzmezsen olabilir öyle biri. Çiftçiliğini doğru yaparsan pırıl pırıl bir filozof olacaksın. Bunların çıkar. hepsini ben de isterim hocam. Yani bu saydığınız gerçeğe saygı, mutlu olmak ve keşfetmek bir yetişkin olarak benim de çok isteyeceğim hayatımın her alanında olmasından mutluluk duyacağım değerler. Ama yetişkin ne diyor biliyor musun? İşime geldiği zaman diyor. Orada bir şey var işte gizli bir ifade var. Ya, da, da, onun için evet, diyor ki <gülüyor> işime geldiği zaman gerçeğe saygım var diyor. Hı -hı. İşime gel Baba da öyle diyor. İşime geldiği zaman diyor e, gerçeğe saygım var diyor. İşime gel Ve çocuk bu işime geldiği zamanı bulmuyor. Yani onun için aydın ve işte hakikaten erdem Hı -hı. noktasına geldiğinde... Bakıyorsun, alanı genişlemiş vaziyette. Yani senin çıkarlarının üstüne çıkmış bir biz oluşmaya başlıyor. O bakımdan bu işte ana babadan çocukları kapsayan bir ailenin değerlerine doğru gitmiş oluyor. Aileden mahalleyi kapsayan bir değerler bilincine gitmiş oluyor. Mahalleden kenti kapsayan, kentten ülkeyi kapsayan, ülkeden dünyayı kapsayan, insanlardan tüm canlıları kapsayan bir biz bilincine doğru gitmeye başlıyor. Yani değerler bir yandan aslında bütün bu ilişkilerimizi de düzenliyor sanki. Yani bizim diğer insanlarla ilişkilerimizi, yaşamla ilişkilerimizi, kendimizle bile ilişkilerimizi ben değerlerin yönettiğini düşünüyorum. Yani vicdan dediğimiz şeyin bir değer muhasebesi olduğu gibi bir fikrim var. Eğer bu değerler sizin içinize gerçekten sinmişse, o zaman vicdanınız da zaten bunlarla değerlendirmeyi yapıyor. Kesinlikle. Sen yalan söylediğin zaman içinde bir şey diyor ki, yahu senin hayatın palavra oldu diyor. Sen üç kuruş için, beş kuruş için neyse ya da o menfaatin adı her neyse, işte onun için yalan söyleyen bir adam oldun diyor. Evet ve cehennem bence vicdan azabından başka bir şey değil. değil. Kesinlikle katılıyorum Polat ve aslında değerler nedir sorusunun cevabı ilişki düzenleyiciler demek Aha, lazım. Doğru. Eğer bir kişi kendiyle olan ilişkisine önem veriyorsa ki Aha, hayatımızdaki en önemli, en önemli ilişki, o. ilişki o zaman gözüne hesap verdiği değerler olması lazım. Ve bu değerler olmadan da Gözüne hesap verdiği bu değerler olmadan da bu insanın ben yaşadım demesi mümkün, mümkün değil, değil tabii mümkün, ki değil. mümkün değil. O nedenle hani anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşam Aha. yaşadım şükürler olsun yaşadım diye bildiğimiz bir yaşam başarısının altında değerler bilinci yatar. Peki hocam çok kısa bir zaman kaldı. Bugün bizi izlemiş bir adam ve bir bayan. Bugün hayatımda bir şey değiştirmeye karar verdim. Bu değerler konusu bugüne kadar bana dank etmemişti diyorsa. Ne öneriyorsunuz? Ne yapsın? Benim önerim çok basit. Bir not defteri alsın. Aha. Akşam 3 dakika 5 dakika. Ve bu 3 dakika 5 dakika içerisinde gününü gözden geçirerek evet. bugün benim hangi konularda karar verdim, ne Hı -hı. gibi seçimler yaptım aklımda kalanlar diye bir not alsın şöyle. Tamam. Ondan sonra da her bir kararın altında yatan değerlerle ilgili üzerinde düşünsün. Çok güzel. Bunun kısa vadeli sonuçları ne? Uzun, Uzun vadeli, vadeli sonuçları. Sonuçlarım. Bunu da düşünmeye başlasın. Bu çok önemli bir veri tabanı oluşturmaya başlıyor. Yani değerlerimizle ilgili ve belki de şeyi de çıkartacak orası hocam. Ya bu aldığım değerlerin hangileri beni mutlu ediyor? Hangileri mutsuz ediyor? Nerede iyi hissediyorum? Nerede kendimi kötü hissediyorum? Konusuyla da ilgili bir veri oluşturacak. Peki bu e, bir şey daha sorayım ben o zaman size. Ya sizin önünüzde bir şey olsaydı, ya şu değerler benim toplumumda yaşasaydı ne kadar iyi olurdu. Bu değerler bir insanın yaşantısında olursa kendini daha iyi hisseder dediğiniz bir şeyler var mı hocam? Öyle sayabileceğiniz, mesela bugün dürüstlükten bahsettiniz. Sık sık empatiden bahsettiniz. Dediniz ki, yani Emre Kongar'ın sözüyle çıkarak yola güvenli güvenilir insan olmak erişilebilecek en üst mertebedir dediniz. Dürüstlük konusuyla ilgili... Çok önemli bir şey söyledik. Ondan evet. sonra dediniz ki e, empati çok önemlidir. Bütün ilişkilerimizi düzenleyecek olan odur. Bir başkasının gözüyle yaşama bakabilmektir ve bu aynı zamanda sizi rahatlatır dediniz. Başka söyleyebileceğiniz böyle birkaç şey daha var mı hocam? Ben... Iı, Anne babalar için de bu çok önemli. Yani evet. biraz da somutlama anlamında bence önemli. Ben bir seminer veriyorum. Değerler bilinci ve aile yaşamını diye hı hı. Ee, orada 12 tane değerden bahsediyorum hı hı. bu e, bu alanda çalışmış e, ve meslektaşım olan Amerikalı bir karı kocanın yazdığı bir kitaptan ben de üzerinde düşünerek e, oluşturduğum bir liste iki gruba ayırıyorum değerleri bir tanesi varoluş değerleri yani kişi kendi başına henüz daha ilişki içerisine girmeden kendiyle olan ilişkisini düzenleme bakımından Kulak bunlardan ilki dürüstlük yani, yani bu gerçeğe saygının bir sonucu olarak öbürü inandığını inandığı için söyleyebilme cesareti medeni cesaret diyoruz buna yani o kırılır bu kırıldan ziyade şöyle bir şekilde iyi evet, diyebilmesi ya. sonra barışçıl olmak yani Aha. bu insanı ben kırmadan üzmeden nasıl ilişkilerimi doğru yapabilirim şeklinde konuşmak. Ee, kendini mar etmek yani kendini yok olmamak. Ben kendimi geliştireceğim ve kendimi önemli görüyorum. Onun için kitap okuyacağım. Onun için ben e, üzerinde düşüneceğim. Onun için notlar alacağım. Kendi değerlerimin farkına Bir varacağım. Biz zorlama olmadan ve, değil mi hocam bu? Kendisi karar verecek. Tamam. Ama. Ve Tabi ana baba bunu yapıyorsa çocuklar kendilerinden öğrenmeye başlarlar Doğru. böyle. Ama Doğru. baba evdeki ya bugün kendini geliştiren bir şey yaptın mı? Bugün cebine bir şey koydun mu? Gibi bir soru o çocukta kalır. Ha demek ki benim gelişmem ha. önemli şeklinde. Ölçülü olmak. Öfkende de sevincinde de. Bu çok önemli. Ölçülü olmak ve kendine ve diğer insanların inançlarına saygılı olmak. Kutsal inançlara saygılı olmak. Bu kişinin varoluşuyla ilgili altı tane temel değerdir evet. ki bunu ben internet de yazdım. Ondan dolayı isterlerse Oradan girip görebilirler. Oradan girip görebilirler. Bir de ilişki değerleri var. Aha. Yani işte burada güvenilir olmak çok önemli. Yani hı hı. Esas itibariyle güvenilir bir insan olma, kendi gözünde güvenilir olma hissi çok önemli. Saygı çok önemli. Yani sınırlarının bilincinde olma. Ve o sınırlar çerçevesi içerisinde insanlarla hı hı. ilişki kurma çok önemli. Sevgi, o insanların varoluşuna anlam içerisinde bakabilme. Hı hı. Sen benim hayatımda önemlisin, kendin olduğun için önemlisin. Ben, sen olduğun için benim Aha. bilincinde olabilme. Empatiden konuşmuştuk, evet. empati son derecede önemli. Ve dostlukla ilişki kurabilme. Arkadaşça. Yani sadece kendi menfaatimi düşünmüyorum ben. Çok güzel. Seninle beraber yola çıktım. Onun için... Sen de önemlisin. Senin, sen, senin de menfaatini düşünüyorum. Böyle olunca da bizden de kazanma gibi bir laf söyleyemezsin <gülüyor> komşu bakkala. Ve hakkaniyet ve adil olmak. Ve esas itibariyle bu değerleri, bu 12 değeri ayrı yaşatabiliyorsa toplumun geleceği hak eden bir şey olur. Hocam nefis bir sohbet oldu. Sağ olasınız. Evet değerli izleyenler huzurunuza Polat Doğru'ya ben de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Final dergileri Doğan Cüceloğlu ile İnsan İnsana programını sonlandı.